Evet sevgili öğrenciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'un fethiyle ilgili hadislerin kaynakları ve sıhhat durumu hakkında bilgi e, vermeye başlayalım. Hadis kritiği bakımından, özellikle şehirlerin ve şahısların faziletlerine dair rivayetler, genel olarak uydurma hadis alanlardır. Şimdi bu cümlenin altını lütfen çizelim. Hadis kritiği bakımından, Özellikle şehirlerin ve şahısların faziletlerine dair rivayetler genel olarak, genel olarak ifadesi kullanıyoruz, uydurma hadis alanlarıdır. Yani bu sahalarda pek çok hadis uydurulmuş ve yayılmıştır. Dolayısıyla bu tür haberlere temkinle yaklaşmak ve araştırma yapmak gerekmektedir. Biz bu nedenle önce hadisin yer aldığı kaynakları, sonra da hadisi rivayet eden ravilerin durumunu ele almak istiyoruz. Bu arada sesim e, herhalde e, çok kötü gel geliyor olabilir. Kusura kalmayın biraz üşütmüşüm. Evet, hadisin yer aldığı kaynaklar, bilindiği gibi hadis kaynaklarının en önemli eserlerini Kütüb-i Sitte adını verdiğimiz 6 hadis kitabı oluşturmaktadır ki bunlar Buhari ve Müslim'in sahihleri, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Macen'in sürenlerdir. Daha sonraki dönemlerde ise yine ilk devir hadis kitaplarından olan ve muhteber kabul edilen eserlerden Darimi'nin Süneni, İmam Malik'in Muvatta ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i bu sayılan 6 kitabı ilave edilerek 9'a çıkarılmış ve 9 kitap anlamında kütübitesi adıyla anılır olmuştur. Hadislerin tamamı olmasa da çok büyük bir kısmının Söz konusu bu 9 kitapta yer aldığı bunların dışındaki farklı olabilecek çok az hadis bulunabileceği ifade edilmiştir ki kanaatimize bu iddia tutarlıdır. Şüphesiz bu eserlerden önce de telif edilmiş hadis sayfaları ya da kitapları olmuştur. Ancak onlar gerek hacimleri gerek itibarıyla gerekse sıhat itibarıyla bu sayılanların gölgesinde kalmıştır. Kaldı ki bu sayılan eserler kendilerinden önce yazılan yüzlerce hadis dokümanından istifade edilerek terif edilmişlerdir. Yani şu yukarıda sayılan Kütüb-i Tisa dediğimiz dokuz hadis kitabı ki Kütüb-i Tisa içerisinde i̇mam Malik'in Maliki dışarıda bırakacak olursak diğerlerinin tamamı içici üçüncü asırda meydana getirilmiş olan eserlerdir. Bunlar da kendilerinden önce yazılmış olan sayfeler ve değişik mecmualardaki e, cüzlerden e, bir araya getirilmiş e, şekliyle tasnif edilmişlerdir. Konumuz olan fetih hadisi, Sahihayn adını verdiğimiz en güvenli iki hadis kaynağı olarak bilinen Buhari ve Müslüm'ün sahiplerinde yer almamaktadır. Ancak Buhari ve Müslüm'ün şartlarını haiz olduğu halde onların kitaplarını alınmadıkları hadisleri derlemek maksadıyla El-Müsretrek Aleyh-Sahihayn adlı eseri kaleme alan Hakim En i Saburi, fetih hadisini Buhari ve Müslüm'ün şartlarına uygun sahip bir hadis olduğunu belirterek bilinen şekliyle söz konusu kitabına kaydetmiştir. Yani bu, bu, bu rivayet Hakime'nin Esaburi'nin Refat Tarihi 405 Buhari ve Müslüm'ün şartlarına haiz olduğu halde yani daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Eğer Buhari ve Müslüm e, kendi şartları çerçevesinde bu rivayeti görmüş olsaydı, bu rivayeti bilmiş olsaydı kesinlikle bunlar kitaplarına e, bu hadisi alılardır şeklinde tasnif edilen bir hadis ki bir hadis kitabıdır. Hakim Ennesaburi'nin El-Mustadrak alay kitabının sahih en isimli eseri. Dolayısıyla o ol derecede olmasa bile ona yakın derecede olduğu ifade edilmiştir. Ancak yeri gelmişken şunu söyleyeyim ben. Hakim Ennesaburi'nin El-Mustadrak'ından istifade ederken Zehebi'nin ona yapmış olduğu, ona yapmış olduğu bir telhis vardır. O telhise muhakkak istifade etmeniz gerekiyor. Yani Ilgili kitap, ilgili kitabın en alt sayfasında yer alan, en alt sayfasında yer alan Zehebî'nin Ruhat Tarihi 848 yer alan telhisi vardır. Yani Hakim el-Nesaburî'nin kendi kitabına aldığı her bir hadisin sıhhat derecesini değerlendirdiği bir bölümdür. O telhis bölümü dolayısıyla ondan mutlak anlamda ifade etmek gerekiyor. Tespitlerimize göre İstanbul'un fethiyle ilgili meşhur rivayetin geçtiği en eski yazılı kaynaklardan biri Ahmet bin Hambel'in Müsned adlı eseridir. Buhari ise söz konusu hadisi sahihini almamakla beraber Tarihül Kebir ve Tarihü Sahir adlı diğer iki eserinde rivayet etmiştir. Tabii şimdi biraz önce şöyle bir cümle kullandım. O cümleyle şu ifade ...birbirine çelişik gibi gözükmekte. Nedir o? Eğer Buhari ve Müslüm... E, ...bu hadisi... ...görmüş olsaydı eserlerini alırdı... ...şeklinde iştihat yoluyla... ...Hakime Nesaburi'nin... ...eserini aldığı... E, ...rivayeti... E, ...rivayeti olduğunu söylemiştim ben. Fakat Buhari... ...Ettariyol Kebifettariyol Sahil isimli eserinde... ...bu rivayeti alıyor. Fakat... ...almamasının sebeplerinden bir tanesi... ...rivayetin kendisiyle alakalı değil... Daha ziyade senetle alakalıdır. Nitekim de Hakim Enel Saburi'nin Buhari Müslümi şartları dediği şey daha ziyade metin çerçevesinde değil isnat çerçevesindedir. Dolayısıyla benim e, kullanmış olduğum ifadeyle bu ifade arasında, bu cümle arasında kesinlikle bir tenakuz söz konusu değildir. Diğer yandan metin olarak meşhur olan rivayetle senet ve metin bakımından aynı olmasa da kütüb-i sittiği dahil eserlerden İbn-i Mace'nin, Ebu Davud'un ve Temizli'nin sünemlerinde İstanbul'un fethedileceğine dair hadislerin yer aldığı görülmektedir. Yani genel çerçevede İstanbul'un bir gün mutlaka fethedileceğine dair bu kalıp ve bu surette olmasa bile fethedileceğine dair rivayetler yer almaktadır. Yine söz konusu sünemlerdeki rivayetlere benzer. Rivayetler onlardan daha önce yaşamış olan Ebubekir Bekir Muhammed bin Nebi Şeybe'nin Şeybe, Meşhur İbnebi Şeybe'nin Aynı zamanda bu hain de hocasıdır. Tarihi 235, bu tarihi unutmayalım. Musa'nın Nefat'ı eserinde bulunmaktadır. Ayrıca sahih hadisleri derlemek maksadıyla yazılmış hadis kitaplarından biri olan İbn Hebban El-Müsli'nin vefat Tarihi 354, Esra'yı adlı eserinde de benzer bir rivayet yer almaktadır. Şimdi dikkat ederseniz kronojik bir açıdan, e, bu rivayetin hangi kaynaklarda geçtiğini Is, en azın isim ve müellif e, ismi olarak e, hem eser ismi hem de müellif e, ismi olarak belirtmiş oluyoruz. Diğer bir eserimiz Süleyman bin Ahmet Taberani'nin El-Mu'cam'ul Kebir adlı eserinde de İstanbul'un fethedileceğine dair haberlere rastlanılmaktadır. Yukarıda zikredilen eserlerden başka İstanbul'un fethedileceğini bildiren rivayetleri ilk dönem kaynaklardan sayılabilecek eserler arasında biraz önce ifade ettim yani birinci kısımda e, zikretmiş olduğum Muhammed bin Hammad el-Mervezi'nin el, el -Fiten eserinde Ebu hüseyin Abdülbaki bin Kani'nin Mu'camus sahabesinde Ebu'l-Hasen et-Tarikudli'nin El-İlleli adlı eserinde ve El-Kurtubi'nin El-İstihab İbn-i diye geçer meşhur olan ismini i̇bn Abdülber El-Kurtubi'nin El-İstihab fi marubetil asab adlı eserinde de görmek mümkündür. Daha sonraki dönemlere ait eserler arasında da Deylemi'nin El-Firdevsi e, Münavî'nin Feyzül Kadir kitabında da İstanbul'un fethetini bildiren rivayetler e, daha ziyade yorum çerçevesinde devamının çerçevesinde bulunmaktadır. Daha geç dönemlerde yazılmış eserler ise öncekilerden yapılan nakillerden ibaret ol olacağı için zikretmeye gerekiyordur. Kısacası söz konusu rivayet Ahmet bin Hanbel'den hatta Ahmet bin Hanbel'den önce İbni Bir Şehbe'nin müsannefinde, Ahmet bin hamber'in müsledinde, tarık aynı zamanda Buhari'nin et tarih Kebir ve isimli eserlerinde ve aynı zamanda e, e, Taberani'nin e, Mucem'inde ve ondan önce tabi e, İslat yönünden farklı olsa bile Naim'in Hamad'ın Kitab-ı ismi eserlerinde yer aldığını görmekteyiz. Yani rivayet söz konusu kaynaklar içerisinde bakıldığı zaman güvenilir, genel çerçevesi itibariyle güvenilir kabul edilen rivayet kitaplarında yer almaktadır. Peki bununla beraber ravilerin durumu hakkında şöyle bir e, göz atacak olursak hadis alimleri bir hadisin peygamberimize ait olup olmadığını tespit etmek için bir takım esaslar koymuşlardır. Bunlardan biri de hadisin senedinin güvenilir olmasıdır. Dediği gibi hadisi eserine kaydeden kitap sahibi hadis ile Hazreti Peygamber arasındaki vasıtalar zincirine o hadisin senedi demilmektedir. Şayet senedi teşkil eden ravilerin zincirinde zaman bakımından bir bağlantı bulunursa yani sırayla raviler arasında bir hoca talebe ilişkisi varsa ve de kendilerinde aranan şartlara haiz, itimada şayan güvenilir kimseler iseler böyle bir senetle rivayet edilen hadis usul bakımından sayh kabul edilir. Ve sözün Hazreti Peygamber'e ait oluşu kuvvet kesmedir. Bunun aksini ortaya koyarsa o tip hadislere zayıf hadis denir ki bu takdirde metnin Peygamber'e ait oluşu şüpheli demektir. Dolayısıyla bu esasa göre söz konusu fetih hadisinin ravilerini tek tek incelemek gerekmektedir. Şimdi metnini esas aldığımız Ahmet bin Hanbel'in müstredindeki hadisin bütün kaynaklardaki senetleri hemen hemen aynı. Yani tarih itibariyle bakıldığı zaman Ahmet bin Hanbel'in müstredinde geçen hadisin bütün kaynaklardaki senetleri aynı senet. Hadisin senedi ise muttası yani Hoca talebe ilişkisi, hoca ile talebeler arasındaki ilişkide bir kopukluk söz konusu değil. Dolayısıyla da hadis muttasıldır. Herhangi bir inkıta yani kopukluk söz konusu değildir. Yani hadis teknik tabirle merfu bir rivayettir. Hazreti Peygamber'den itibaren eserin müellifine gelinceye kadar oluşan senet zincine baktığımızda şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Hazreti Peygamber, Bişir el-Ganevi, Abdullah bin Bişir, El-Belik bin Mughi ile Zeyd bin Hubab, Abdullah bin Muhammed bin El-Şeybe ve Ahmet bin Hamdel. Yani senette Hazreti Peygamberle yani Bişir el-Ganevi ile e, Abdullah bin Bişir, el bin Mughi ile bununla bunun arasında Zeyd bin Habib arasında herhangi bir kopukluğun olmaması gerekiyor. Görüldüğü gibi hadis Hazreti Peygamber'den Ahmet bin Muhammed'in El-Müsned eserine aradaki beş Rabi vasıtasıyla intikal ettirilmiştir. Dolayısıyla bu hadis e, esasında bir fert hadisi Yani doğrudan tek bir kanaldan e, nakledilmiştir. Ama bir hadisinin fert olması kısac zincirinin e, zayıf olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Peki Bişir el-Ganevi kim? Küyesi Ebu Abdullah kaynaklarda ismi Bişir el-Ganevi ya da Bişir el Hasami diye geçmektedir. Asab'ın hayatından bahseden elimizdeki kaynaklarda onun sahabi olduğu ve Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunduğu kaydedilmektedir. Yine onun biyografisine yer veren eserlerde Kedi Hades'in ilk rivayet eden kişi olduğu da zikredilmektedir. Ne yazık ki Bişir şey Erganevi'nin vefat tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanılmıştır. Evet, İbn Abdilber bu arada e, sahabeyi tanıtan biyografik eserlerden de böylece bahsetmiş olalım. Aynı zamanda bu sizin için bilmeniz gereken zorunlu bir bilgidir. Mesela İbn-i e, El-İstihab e, isimli eseri, kısa değil El-İstihab adıyla anılan eseri ve İbn-i Hacer El-Azgalani'in de El-İstihab el-Fihdemi'nin isimli eseri de biyografik e, sahabenin hayatından bahseden biyografik eserler arasında yer alır. Abdullah bin Bişir el-Ganevi Yukarıda bahsedilen Bişir el-Ganevi'nin oğludur. Fünyesi Ebu Umeyr olan Abdullah Köfede ikamet etmiş ve Tabi'nin orta tabakasında yer almaktadır. El-Hasami ve El-Katip nisbesiyle tanındığı bildirilmektedir ki babası Bişir'den fetih hadisini işitmiştir. Hocalar arasında... Hocaları arasında babası Bişir'den başka Ebu Zura bin Amr el-Bin e, Cerir zikredilmektedir. Şube bin Haccaç, Elbelik bin Mugire, Süfyan Sevri ve Süfyan bin Uyayn'in hocalarından biridir. Ayrıca oğlu Umeyr ve torunu Bişir bin Umeyr de kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Abdullah, Ceyh ve Tadir alimler tarafından Şeyh, Sika, Saduk gibi sıfatlarla tanımlanmıştır. Diğer yandan Abdurrahuf el-Münavi, Teyzül Kadir adlı eserinde her ne kadar Zehebi'nin Abdullah bin Mişri zayıf kabul ettiğini söylese de tespit edebildiğimiz kadarıyla Zehebi kütübüsü de raviyle tahsis El-Kâşif adlı eserinde bunun tam aksine Abdullah bin Mişri'nin güvenli bir ravi olduğunu zikretmektedir ki burada e, Abdullah bin Mişri zayıf kabul ettiğinden ziyade Abdullah bin Mişri'nin zayıf olduğunu söyleyen isimleri zikretmektedir ki zikretmiş olması ile kabul etmiş olması arasında yani el-Kâş-ı esirdekiyle e, bir değildir. Dolayısıyla genel çerçeve itibariyle bakıldığı, bakıldığı zaman Abdullah bin Mişir el-Ganevi'nin e, hadis usulü kriterlerine göre dikkat alınır. Certadi noktasından e, zayıflığına teş zemin teşkil edebilecek bir ifadeye rastlanmamıştır. Evet. Onun talebesi el bin Mugire el Maafiri. İsmi El-Velid bin Muhire bin Süleyman'dır. Tabi'in büyüklerinden olan El-Velid El-Mafiri nisbesiyle anılmaktadır. Künyesi Ebu'l-Abbas olan Velid'in Merv şehrine ikamet ettiği ve Hicri 172 tarihine vefat ettiği bildirilmektedir. Merv bildiğiniz gibi şu anda e, Türkistan bölgesinde yer alan e, Türkmenistan'ın e, Merv e, Mari diye şu an adıyla Mari'de anılıyor. E, Merv şehri olarak bilinmektedir. Kedi hadisinin üçüncü tabaka raviyesi olan Velid'in Hadis öğrendiği hocalar arasında Abdullah bin Mişir'den başka Abdullah bin Hübeyre, Mişrah bin Han, Haris bin Yezid ve Rahib e, bin Abdullah sayılmaktadır ki kendisi hakkında güvenilir bir ravi olarak vasıfı kendisi güvenilir bir ravi olarak isimlendirilmektedir. İbn Hibban da güvenilir ravilere yer verdiği Kitabu's Sıkat isimli eserinde e, el Elberlik bin Mugire'ye yer vermiştir. Demek ki aynı zamanda İbn Hibban El-Mustanim'de Kitabu's Sıkat isimli eserin olduğunu Böylece öğrenmiş oluyoruz. Bu arada e, dediğim gibi e, sadece hadis kaynakları değil, hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerin, ravilerinin işlendiği tabakat kitaplarının hakkında da gerek sıkatla ilgili olsun, gerekse duafa ile ilgili olsun, gerekse hem duafa hem de e, sıkat ravilerin yer almış olduğu e, külliyattan da bir şekilde haberdar olmanız gerekiyor ki bir hadis araştırması yaparken, incelerken ya da onunla ilgili bilgiler e, toplarken e, neyin ne olduğunun farkına varasınız. Demek ki İbn-i Hepba'nın da eserini de böylece görmüş oluyoruz. Peki, buraya kadar toparlayacak olursak mesela e, şeylerden, sahabenin hayatlarından bahseden e, tabakat eserleri arasında İbn-i Abdilber'in El-İstihab isimli eseri, i̇bn Hacer'in El-İsabe pirtemiz Sahabe isimli eseri yer almakta. Ee, bu arada Zehebi'nin kütübi, sadece kütübistleri abilerine etmiş olduğu El Kaşif isimli eseri Hakeza e, yine tabakat kitapları içerisinde e, yer almaktadır. Bu arada e, diplota geçiyoruz. Bunu lütfen takip edelim. Zehbi'nin mizan İtidal isimli eseri sadece e, zayıf ravilerin, zayıf, genellikle zayıf ravilerin olduğu tabaat gibi kitapları içerisinde yer alır ki e, sadece zayıf raviler değil aynı zamanda yani birisi hakkında birisi bir şey söylemişse o e, bu kitap içerisinde yer almaktadır. Kısacası Zehebi'nin de Mizan'ın İtidal isimli eseri Cehtadi e, literatür içerisinde yer alan eserlerdendir. İbn Hacer'in e, Tehzib-i isimli eseri e, yine Ağabey tabakat kitapları arasında yer alır. Evet. Kaşif dedik, tesib-i tesib dedik ve İbn-i Yapan'ın kitab da bunlar arasında yer alır. Bu arada 44 nuralı tip nota bakalım. Biraz sonra e, ana metne döneceğiz zaten. Zehbi'nin teskiretül hufa, zaten adının anlaşılacağı üzere teskire demek e, sika rabilerin olduğu, zaten hufaz dediği hadis safızar oluyor hadis hafızlarından e, güvenilir ravilerin yer aldığı bir tabahat kitabıdır. Dolayısıyla şu ana kadar e, biz ne görmüş olduk? E, tabahat kitapları içerisinde sahabenin biyografisinden bahseden İbn Abdülber'in El-İslâb e, Fi, marifet, fi Marifet-i Ashab ile İbn-i Hacı el askalaninin el El-İslâb-ı Fi Temiz-i Sahabe isimli eserleri e, Cehtadi kitapları içerisinde yer alan diye tabahat kitaplarında Zehebi'nin Mizan İttidali Aynı zamanda El-Kâşif isimli eseri ve e, bu arada Tezketür-i isimli 3 eser, eserini de görmüş oluyordur. İbni Hacer'in ise Tehsib-i Tehsib isimli eseri bu arada hatırlanması gereken e, kitaplar arasında İbni Hibba'nın da kitabı ı Sıkat e, isimli eseri yer almaktadır. Tabi aynı zamanda İbn-i sadece kitabı süskat değil, aynı zamanda cerh edilmiş ravilerin yer aldığı kitabın Mecruhîm, Mecruhîm isimli eseri de bu tabakat kitapları içerisinde yer almıştır. Evet, Zeyd bin El-Hubab isimli raviye gelince, o da üçüncü asır alimlerindendir. Tabinin küçüklerinden olup nesebi el akli olan Zeyd, Ebu'l-Hüseyin künyesiyle bilinmektedir. Aslenin Horasanlı olup küfede yaşamış ve Hicri 230 senesinde vefa etmiştir. Fethi hadisinin 4. tabaka olan Zeyd bin El-Hulab, hadis uğruna devrinin bütün ilim merkezlerinde dolaşmış ve meşhur alimlerden hadis tahsil etmiştir. Bu amaçla onun Endülis'e kadar gittiği söylenmektedir. Bu özelliğinden dolayı olsa gerek Cevval ve Rahal vasıflarıyla tanınmaktadır ki Cevval çok hareketli, Rahal ve çok seyahat eden anlamına gelir. Doğru sözlü, hafızası, kuvvetli ve güvenli bir rabi olduğu kaydedilmektedir. Hocalar arasında İbrahim bin Osman, İbrahim bin Nafi, Ebu Selam'ı, Üsame bin Zeyd, Eflah bin Said, Sabit bin Kays, Ceri bin Hazim, Hammad bin Zeyd, Halid bin Dinar, Şube, et Hak, İmam Malik gibi meşhur alimler bulunmaktadır. Bakın bunların kaynakları nereden? tesib bir Tesib isimli eserde yer almaktadır. Yahya bin Nain, Ahmet bin Hanbel ve Ebu Hatim Erazi tarafından Sadok olarak Niteber Zeyd'in Sevri'den yaptığı rivayetlerde hatalı olduğu ileri sürmüştür. Ve diğer ravimizde Abdullah bin Muhammed bin Nebi Şeybe Ebu Bekir künyesiyle maruf olan Nebi Şeybe küfede ikamet etmiş ve Hicri 235 tarihinde vefat etmiştir. Musamne filminde demiştik ya Fetih hadisinin 5. tabaka ravisi olan Abdullah aynı zamanda erken dönem kaynaklarından bir olan El Musamne Fatla hadis eserinde müellifidir. Hocalar arasında Ebu Bekir bin Ayyaş bin Salim, Ahmet bin İslam bin Zeyd, İslam bin Süleyman, el bin Amir, Halid bin Mahlet, Rauf bin Ubadi, Zekeriya bin Adi, Ziyad bin Erdrebi, Süfyan bin Uyeyne, Süleyman bin Halp ve Veki bin El-Cerrah gibi alimler bulunmaktadır. Talebesi olarak Ahmet bin Ali bin Sait zikredilmektedir. Bu İbnebi Bekir e, İbnebi Şeybe, Ebu Bekir İbnebi Şeybe e, müsallef olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda kendisi iyi bir ele hadis e, taraftarı daha doğrusu fanatiği de diyebiliriz. Musannef'in de e, İmam Azim Ebu Hanife'ye bak başlığında özellikle onun ismini almak suretiyle e, ona yönelik tenkidin yer aldığı bir bak başlığı da koymuştur. Aklınıza kolay kalsın diye e, bunu e, ifade etmiş olayım. İbn Ebi Şeybe hakkında Ahmet bin Hanbel Saduk, İbn Ebi Hatim er Razi Sika derken Ebu Zor-ı Errazi ile çok kuvvetli olduğunu belirtmektedir. Kaldı ki Ahmet bin İbn İbnevi Şeyben'e El-Musannaf eserinden yararlanmış ve kendisinden de Fethi hadisini rivayet etmiştir. Zaten kaynaklar arasında da o geçmektedir. Pek çok kaynaktan yararladığını gördüğümüz ve ravilerin durumunu tespit ettiğimiz hadisin beş ravisini incelediğimizde sene teşkildi bu beş raviden her biri zaman içerisinde zincirleme olarak birbiriyle görüşmüş ve biri diğerinin söz konusu hadisi öğrenmiştir. Bu durum hadis tekniğe bakımından senedin muttası oluşunu ortaya koymaktadır. Ayrıca her bir ravi hadis ravilerinde aranan vasıfları da taşımaktadır. Bu hadisin senedindeki ravilerin tamamı güvenilir, e, kabul edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu hadisin senedinin kesintisiz oluşu ve ravi ravilerin güvenilir olması gibi bir hadisin senedinde aranan özellikleri taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla hadis, senet açısından bakıldığı zaman en azından bu çerçevede niye bu çerçeve ifadesini kullanıyorum? Bakarsınız ileride farklı bir yazıyla, farklı bir e, kaynakta e, bu çerçevenin dışına çıkan başka bilgi ya da ifadelerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla sadece bu çerçeve e, kaydını koymak suretiyle hadis e, isnat yönünden e, sahih e, dememek imkanına sahibiz. <gülüyor> Evet, İslam'ın fethiyle ilgili hadislerin İslam'ı fethetme girişimlerine etkisi. Şimdi bir hadis, nice hadisler vardır. O hadisler bizatihi e, dersimizin başında söylemiş olduğum e, Hz. Peygamber'in teşvik etme, e, İslam ümmetini e, belli yöne doğru sevk etme ya da hedef gösterme gibi bir amacını da taşıdığını söylemiştim. İşte bunlardan e, biri de bu hadis-i Şimdi Hazret Peygamber'in İstanbul'un fethiyle ilgili müctesi sebebiyle Müslümanlar İstanbul fethedilinceye kadar pek çok defa İstanbul'un fethetme girişiminde bulunmuş Fatih Sultan Mehmet'in fethine kadar tam 11 kez İslamın önlerine gelmişlerdir. Bunlardan ilki 655 tarihinde Hazreti Osman zamanında gerçekleştir Miladi 655 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu seferde Suriye valisi Muaviye Abdullah bin Sah komutasını Bizans'a bir donanma göndermiştir. İkincisi 638 tarihinde Muavi Emevi halifesiyken oğlu Yezid kumandasında bir orduyu İstanbul'a göndermiştir. Bu orduda Hazreti Peygamber'in akrabası Medine'li Ensar Müslümanlarından Halid bin Zeyd, bin, e, Halid bin Zeyd Eba, e, Ebu Eyyub el de bulunmaktaydı. Ebu Eyyub Bizans yakın bir yerde şehit olmuş ve aynı yere defnedilmiştir. Söz konusu bu seferler tarihçileri ilgilenildiği için konumuz açısından bu kadarıyla ittifa ediyoruz. Ancak şu husus gayet açıktır ki, İslam'ın fethiyle ilgili Hazreti Peygamber tarafından verilmiş olan bu müjde, Müslümanların gönlünde vazgeçilmez bir fetih sevdası oluşturmuştur. Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in gösterdiği o günün iki süper gücünden birinin, merkezini İslam'ı açmaya hedeflerin ve şereflerin en büyüğü bilmişlerdir. Sonuçta belli bir disiplini, geleneği ve teknolojisi bulunan genç Fatih'in, komutasındaki Osmanlı ordusu bu görevi yerine getirmiş ve ve böylece hadiste gösterilen hedefe ulaşmış ve Hazreti Peygamber'in övrüsüne layık olduklarını bütün insanlığa göstermişlerdir. Sonuç olarak İstanbul'un fethi ile ilgili hadisin yukarıda zikrettiğimiz bunca kaynak içerisinde yer almış olması hadis kritiği bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca hadis eserleri bakımından ilk devir hadis külliyatında bulunmuş olması da hadisin sıhhat bakımından değerini artırmaktadır. Muhammed bin İsmail el bukhari hadis eserleri arasında en muhtemel kabul edilen Sîhat'ta kitabını almasa da Fetih hadisini diğer iki eseri Tarihu'l Kebir ve Tarihu's-Sâğî'nda yer vermiş olması, Sünen'lerde ise aynı hadis metni da da İsâm'ın fethiyle ilgili başka rivayetler bulunması bu durumun ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Diğer yandan bahse konu olan fetih gerçekleşmesi de hadisin sıhhatinin olduğu kadar Anlamını da pekiştirmektedir. Tabi hadisin sıhati için şunu diyemeyiz. Nitekim hadis, e, nitekim İslam'a fethedilmiştir. Dolayısıyla bu hadis doğrudur şeklinde bu e, objektif bir kriter olmuş olamaz. Bu ayrı bir şey. Yani bir şeyin gerçekleşmiş olması ayrı bir şey, bir şeyin gerçekleşeceğini ifade edilmiş olması usule göre ya da kriterlere göre bunlar tamamen farklı şeyler. Zira kelime ve kavramların zahirinden değil de batınla hareket ederek farklı yoruma gidilmesinde ortadan kaldırılmaktadır. Titekim bazı rivayetlerde İstanbul'un Müslümanlar tarafından kuşatılması fetih olarak algılanmış, Peygamber'in verdiği müjdenin gerçekleştiği ifade edilmiştir. Halbuki pek çok kuşatmaya rağmen İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in kuşatmasının azından fethedilmiştir. Bütün bunların yanı sıra, Fethi hadisi için Hakim Enne-i Saburi demiş. İmam Zehebi biraz önce söylemiş olduğum gibi Sayh olduğunu İmam Zehebi telhisinde sayh olduğunu belirtmiştir. Üstelik hadis diye uydurulmuş sözler ile ilgili kitapların hiçbirinde bakın şimdi şu rivayet, şu ifadenin lütfen altını çizin. Hadis diye uydurulmuş sözler ile ilgili kitapların hiçbirinde söz konusu hadisin uydurma olduğu söylenmemiştir. Ancak son dönemde yaşamış Mısırlı Mahmut Ebu Reyye bu hadisin Yezid bin Maviye için uydurulmuş olması muhtemeldir. Zira Kosantinliye Savaşı'nda bulunan ordunun komutanı oydu diye bir iddia ortaya atmış. Hadislerin sıhhat durumlarına göre değerlendirilmesiyle ün yapmış son dönem araştırmacılardan Nasreddin el-Albani de hadisin ravilerinden Abdullah bin Mişir el hakkında <gülüyor> İbn Hibban'ın müsbet görüşünü kendisini tatmin etmediği gerekçesiyle bana göre hadis sahih değildir de demekte ve zayıf olduğuna hükmederek bu hadisi kendi derlediği zayıf hadis koleksiyonuna aldığı görülmektedir. Şimdi bir e, parantez açayım isterseniz. Ha, bu arada e, bir soru var daha doğrusu e, evet soru yazlık olmamış ama tarihle ilgili olmasının tarihül kebir alması ilgisi olabilir mi? eee bu Orada geçen tarih ifadesi et-tarihul kebir et-tarihul sahil ifadesi, mutlaka anlamda tarihte ee, senete geçen ravilerin, senete geçen ravilerin biyografileriyle, yani hadislerdeki sıhat durumlarıyla alakalı bir değerlendirme ifadede tarih kavramı yoksa mutlaka anlamda değil. Tekrar söylüyorum. et-tarihul kebir, et-tarihul sahil, et-tarihul evsat gibi eserler hadis ravilerinin e, yani kitabın hacmine dair bir e, kebir, avsat ya da sair ifadesi ondan kaynaklanıyor bir. Tarih kelimesi hadislerde geçen ravilerin sıhhat dereceleriyle alakalı ya da ravilerin güvenilmesi durumuyla alakalı bilgilerin itibar ettiği kitaplar içerisinde yer almaktadır. O da yer almış olması ravilerden her kim neyi nakletmezse bu halde de onları e, kitabına o şekilde aldın, e, almış olmasından kaynaklanmaktadır. İbn-i Ebi Şeybe ile ilgili durum derken i̇bn bir Şeybe aynı zamanda Buhani'nin hocasıdır ve Buhani hocası olmasının yanında e, iyi bir zaten Ahmet bin Hanber'in de hocası yani pek çok alimin e, hocası oluyor hadis alimin hocası aynı zamanda iyi bir ehli hadis savuncusu e, ve ehli reğe karşı da oldukça e, fanatik, bir, fanatik diyebileceğimiz bir e, konumda e, Musanefi'ne bakarsanız şu anda elimize mevcut olan مصنفinde de bab başlığında ehli re'ye karşı bir tavır takındığını ve bunu da bizzat ismen Ebu Hanife'nin ismini zikrederek bab başlığı bunu zikrettiğini görüyoruz. Genelde bab başlıklarında bab başlıklarında hadis yani genelde orta mutavasit dediğimiz hadis alimlerinin şöyle bir şey vardır yöntemi vardı. Bab başlıklarını genellikle isim zikretmezler. Yani herhangi bir fikir ya da fıkhi ya da itikadi bir hükmü ifade edecekleri zaman sadece söz üzerinden ya da iddia üzerinden yola çıkarak bazı e, ifade bir anları başlıklarına yani konu başlıklarını zikrediyorlar. Ancak iğne bir şey e, dediğim gibi rey olarak ifade edilen kendilerini ifade etmiş olduğu e, İmam-ı Ebu Hanife'nin de bizzat ismini zikretmek suretiyle bu gelenekten deyim yerinde ise ayrılmıştır ki şu anda elimizde bulunan El-Musannef isimli eser geniş ve hacimli bir eserdir. Pek çok bilgiyi, pek çok bilgiyi, rivayet noktayı nazarına baktığımız zaman onun kitabında rastlayabiliriz. Mümkün mertebe El-Musannef'ten El okuyabildiğiniz kadar okumaya çalışın oldukça ilginç, enteresan bilgilere bilgilerle rastlayacaksınız. Evet. Tamam değil mi? Şimdi burada bir şey ifade etmiştik. Yani herhangi bir uydurma kitabında bu rivayetin uydurma olduğunu da bir en ufak bir bir. İkincisi gerek Ebu reyh olsun, gerekse El Albani olsun eee İbn-i Ebba'nın müsbet görüşünün kendisine tatmin etmediği gerekçesiyle bana göre hadis zayıf değildir demekte ve zayıf olduğunu ekmederek bu hadisi kendi derlediği zayıf hadis koleksiyonu aldığı görülmektedir. Ee, eserin adı şu silsilat-ı ehadisiz ve mevdua şeklinde bir e, eser yani daha doğrusu derleme türü bir kitap oluşturmuştur Albani. Yalnız bu arada bir parantez açıp şunu söyleyeyim e, maalesef tabi kim ne derse desin. E, genellikle Arap dünyası, Arap dünyasında e, bu rivayet çok fazla e, hoş karşılanmamıştır. Unutmayın, şunu unutmayın ki e, Hz. Peygamber döneminde dahil olmak üzere Hazret Peygamber özellikle Hazreti Peygamber döneminden sonra e, o dönemin toplumsal yapısı, o dönemin bakış açısından bakıldığı zaman genellikle kendilerine olmayan milletleri, kendilerine olmayan toplulukları Müslüman olmuş olsalar dahi, daima mevali gözüyle, yani mevali statüsünde görmüşlerdir. Yani e, birinci sınıf ikinci sınıf e, kategorisinde değerlendirilmişlerdir. Dolayısıyla e, şimdi bunu zaman zaman mesela İmam Şafii'de de görebiliriz. İmam Şafii'de de Arap dininin dünyanın en önemli dili olduğunu çünkü Allah'ın kelamının o dille nazil kıldığını dair bir ifadeyle İmam Şafii'de de bunu açık ve net bir şekilde görebiliriz. Yani bir nevi Arap asabiyetçiliğini onda da görebiliyoruz. Mesela son dönem alimlerde ya da geçmiş dönemdeki alimlerden baktığımız zaman bu çerçevede kendisinin dışında olan milletlerin aşağılarına dair takım rivayetleri belli bir çerçevede de olsa, belli bir çerçevede de olsa kabul etmeyen ulemaya, şimdi ben burada isimlerini söylemeyim, isimlerini söylemeyim ama en azından sizin kafanızda onlar olsun. Yani bu tür insanların olduğunu yani hatta şu anda Türkiye'de pek çok tırnak içerisinde söylüyorum tabi. İslami camiye tarafından hatırı sayılan insanların içerisinde tabi Arap dünyası içerisinde yer alan fikir insanlarından bahsediyorum e, Arapçılığı tırnak içerisinde söyleyeyim Arapçılığı ya da Arap milliyetçiliğini en üst planda gören ve kendilerinin dışındakilerini e, farklı konuda gören bir dünya görüşlerine sahip olduğunu bir kere açıkça ifade etmemizde fayda var ki e, maalesef tabi burada biz somut kriterler çerçevesinde konuşuyoruz. Buna rağmen gerek Albani olsun gerekse başkalar olsun Ebu Riyye vesaire gibi Mısırlı alimler olsun Hatta şu an isimlerini söylemek istemediğim bazı kişilerde vardır ki bu rivayeti uydurma hadis kategorisinde değerlendirmişler. Tabi kolay değil. Bir başka Kendilerinin dışındaki bir başka milletten böyle bir müjdeye nail olmuş olma en azından rivayet çerçevesinde dahi olmuş olsa kabullenmedi Yani duygusallık bir nevi orada hakim olmuştur. Herhalde olmaz olur mu? Emevilerden önce de vardı. Tabi şimdi eğer önceki derslerde dinlemiş olsaydım, ya şu, şunu ifade edeyim. Sadece Emebilelerle başlanan bir olay değil bu. Yani ben onu ıksırtemiyorum. Iksırtemiyorum da yani böyle bir anlayış var. Böyle bir anlayışın da onlarda da olduğunu hatta azami derecede olduğunu bir şekilde ifade edebiliriz. Her yani ne kadar İslam kriterinin tam karşısında olsa bile yani Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in ee, yaklaşım tarzının evet, yansıtması dahi maalesef dediğim gibi e, olmakta bu her zaman da öyle olmuştur. Hala hazırda, yine de öyledir. E, hala e, şey çerçevesi daha iyi Müslümanlı uygulama noktasında ya da İslamiyet'i yaşama noktasında e, yani o bölgedeki insanlar maalesef e, daha ziyade hep kendilerinden olmasını uygun vermişlerdir. Bu, benim bu söylediklerim gerçeği değiştirmiyor tabi maalesef gerçeği değiştirmiyor. Çünkü mevali statüsü ya da her zaman mevali statüsünde görme, görme anlayışı isterseniz her dönemde bir şekilde tecelli etmiş ve kendileri gibi yaşamayan insanları da daha doğrusu da farklı konumda görmüşlerdir. Bu kadar hafifçe yumuşakça buraya geçelim. Yani İşin içerisinde duygusallık ile toplumsal bakış açısı bu şekilde yansınca isterseniz de bu da hadislerdeki rivayete, e, da hadisleri anlamlandırma noktasında e, bir konumla geçmiş oluyor. Evet, Ebu yeni iddiası tamamen kuşkuya dayanmakta ve tutarlı bir iddia değil. Yukarıda bahsetmiş olduğunuz Albayn'in tespiti ise hadisin zayıf sayılmasının gerekliyecek kadar kuvvetli bir delil olarak görünmemektedir. Kaldı ki. Bu iki şahıs taşında hadisin saati konusunda tartışmaya sebep olabilecek herhangi ciddi bir itiraz bulunmamaktadır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu hadis hakkındaki bir takım kuşkular özellikle şehirlerin fazileti konusunda pek çok hadis uydurmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu endişelerin sebebiyle bu gibi hadislerin araştırılması gerektiği görüşü doğrudur. Konu, konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmanın gerekçesinde bu yaklaşımlar oluşturmaktadır. Buraya kadar serdedilen bilgiler ışığında, İstanbul'un fethiyle ilgili el aldığımız meşhur fethi hadisi, kitaplara kaydedilinceye kadar geçirdiği aşamalar bakımından, ravilerin durumu açısından ve yer aldığı kaynaklara bakımından değerlendirildiğinde, herhangi bir şüpheye meydan vermeyecek kadar sahih ya da güvenli bir hadistir. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Hazreti Peygamber, İstanbul'un fethedileceğini 8 asır önceden müjdelemiş, onun sözüne güvenen ve bu orda çalışan Müslüman Türkler de, İstanbul'u fethederek Peygamber tarafından tepcil edilen, övülen komutan ve asker olma şerefine ermişlerdir. Bu hadisin saat üzerine tartışma açmak İstanbul'la ilgili geleceğe yönelik başka emellere hizmet edebilir. Gerek hadisimizde gerekse diğer fetih müjdesi taşıyan hadislerde zikri geçen merkezler şimdi meseleyi stratejik açıdan bakmamız gerekiyor. Gerek hadisimizde gerekse diğer fetih müjdesi taşıyan hadislerde zikri geçen merkezler o günün dünyasında farklı kültür odakları durumundadır. Hazret Peygamber bu teşhirleriyle ümmetine mevcut şartlara takılıp kalmamalarını, üstlendikleri tebliğ ve cihat görevinin gerektirdiği diriliği korumalarını hatırlatmaktadır. Tabii bu bir taraftan da ödenmesi gerekli bedele hazır olun demektir. Şimdi belki sık sık temjid pilavı gibi söylemiş olduğum bir şey var, strateji. Yani geleceğe yönelik, geleceğe yönelik plan ve program programları e, yaparken e, ince eleyip sık dokunmak gerekiyor. Bir şeyin hesabını kitabını iyice yapmak gerekiyor. Yani attığınız her bir adımın nerelere kadar götüreceğinin hesabını, hesabınızı, e, hesabını yapmanız gerekiyor ki bu noktada e, belli bir çerçevede Yani sadece belli bir yere takılıp kalmayacaksın. Ufak işlerle uğraşmayacaksın. Küçük şeylerle kafanı yormayacaksın. Daima uzak hedeflere Uzak hedeflere kilitlenmen gerekir ki, odaklanman gerekir ki o odaklama sayesinde sen insanını ya da e, bağlı olduğun topluluğu belli bir yöne doğru eğitiminle, programınla, öğretiminle, her yönüyle oraya doğru e, yönlendirilsin. Şimdi... Şunu da söyleyeyim, daha sonra devam edeceğim ben. Evet, demek ki burada mevcut şartlara, sadece mevcut şartlara dikkate alınmaması gerekir, ileriye yönelik hedeflerinde dikkate alınması gerekiyor. İstanbul'un fethine dair, sevgili Peygamberimiz tarafından verilmiş olan bu müjde, İstanbul'a yönelik olarak ümmetin gönlünde önüne geçilemez bir cihat ve fetih sevdası oluşturulmuştur. Hadisimizin bütün rivayetlerin sonunda yer alan bir nottan anladığımıza göre Mesleme bin Abdilmelik, Abdullah bin Bişir el-Ganevi'den bu hadisi sormuş. O da yukarıdaki şekilde hadisi rivayet etmiş. Bunun üzerine Mesleme, o sen İstanbul'u fethet çıkmıştır. O tepşir aşkınadır ki Müslümanlar tam 11 kez Konstantiniyye surlarının dibine kadar gelmişlerdir. Şimdi şu cümlenin altını çizin. Evet biraz duygusal olacak ama şu benim ifadelerim. Büyük hedefleri büyük insanlar kovalar. Ne kadar büyük hedefiniz olursa arkadaşlar bu cümleyi alın. Şu anda hangi konuda iseniz fark etmeyin ister öğretmen konumunda isterseniz e, herhangi bir yerde eğitimci formunda olun, konumunda olun. Evinizde ya da iş yerinizde serlevha olacak yani baş levha haline gelebilecek cümlelerin başındadır. Siz ne kadar büyükseniz, hedefiniz ne kadar büyük olursa, yetiştireceğiniz insanlar da o derece hedefi büyük olur. Büyük hedefleri büyük insanlar kovalar. Ve daima bizler büyük insanlar olma konumunda olmalıyız. Hedefi büyük tutan büyük insanlar konumunda olmalıyız. Söylemiş olduğum bir şey vardır. İş kimse bundan alınmasın. Ben, ben kendime söylüyorum. Zaman zaman e, bu tür şeyleri kendime e, mümkün mertebe te, eriştirme söylüyorum. Küçük beynli insanlar kişilerle uğraşırlar. Orta beynli insanlar sadece olaylarla uğraşırlar. Büyük beynli insanlar da sadece fikirlerle uğraşırlar. Yani büyük hedeflerle uğraşırlar. Dolayısıyla burada büyük hedefleri daima dikkate almamız lazım. Büyük hedef ne? Büyük hedefler dersimizin başında söylemiş olduğum dersimizin başında söylemiş olduğum sadece hattı belirli sınırlarla çizilmiş olan bir alan değil. Satı sadece belli bir alan değil. Satı bütün dünya olması gerekir. Dünyayı tınak içerisinde söyleyecek olursak avucumuzun içerisinde alabilecek bir genişlikte ve büyüklükte tebliğ ve tebliğ mekanizmasını işletmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bütün dünyayı, dünya içerisindekileri de dahil olmak üzere olur ya da olmaz. Bugün olmazsa elbet bir gün olacaktır düşüncesiyle. Siz sahi, e, yönettiğiniz insanlara ya da eğittiğiniz insanlara o amaçla, o hedefle yetiştirmeye çalışırsanız büyük hedeflerle ki bu büyük hedefin şey nedir? Bütün satı, bütün dünya satı. Tebliğ ve tebliğ mekanizması çerçevesinde ama. Tebliğ ve tebliğ mekanizması çerçevesinde olduğu takdirde siz ne yaparsınız? Hedefleri daima ileri gösterirsiniz. Eğer siz eğer biz daha doğrusu hep ufak şeylere uğraşmaya kalkarsak kendi kendimizi yeme başlarız. Hep kendimizle meşgul oluruz. Nedir? A tarikatının, A cemaatinin, A grubunun, B grubunun, şunun, bunun vesairesiyle kıtırık kıtırık işleri uğraşmaktan, uğraşmaktan büyük ve büyük hedeflere kilitlenmesi insanın mümkün olabilir mi? Olamaz tabii. Dolayısıyla burada büyük hedefler peşinde koşulması gerekiyor. Yani incir çekirdeğini doldurmayacak işlerle insanlar, yani Müslümanların kafaları, beyinleri uğraştırıyor ve birbirleriyle yani e, gerçekten çok yürüyüş düşüyor bu Müslümanlar dünya nazarında. Dünyadaki insanlar nazarında. Ya birbirlerinin meslepleriyle, birbirlerinin e, kabileleriyle, ben buna söyleyeyim birbirlerinin tarikatları, cemaatleriyle, birbirlerini uğraştırıyorlar. Sağolsunuz o zamanlarımız da benimki senkinden daha üstündür yarışmasına giriyorlar. O da yetmezmiş gibi, şu anda dünyada Müslümanlar mezhep kavgasından dolayı, mezhepçilik yapmaktan dolayı, mezhepçilik yapmalarından dolayı birbirlerini katlediyorlar. ediyorlar. Eyhat. Ne kadar da büyük düşünüyorlar değil mi? Yazık. Evet, büyük hedefleri büyük insanlar kovalar. Eğer büyük insan olmaya adaysak, büyük insan olmaya namz etsek, böyle bir hedefimiz, böyle bir durumunuz varsa herhalde bunları düşün, herhalde Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği şekliyle -emir -emir şeklinde başlayan rivayeti herhalde kendimize hedef almalıydık. Tabi şimdi değil, şimdi başka bir hedef olmalı. İşte buradaki sünnetle ileriye yönelik bir hedefi belirlemiş olmaktır. Kendi toplumumuza, kendi ettiğimiz insanlarımıza kendimizi belirli bir hedeflemek durumundayız. Müslümanlar Hazreti Peygamber'in gösterdiği o günün iki süper gücünden birinin merkezin İslam'ı aşmaya hedeflerin ve şeriflerin en büyüğü bilmişlerdir. Sonuçta belli bir disiplini, geleneği ve teknolojisi bulunan Genç Fatih'in komutasındaki Osmanlı ordusu bu görevi yerine getirmiş ve böylece hadisimizdeki büyük takdirin sebebinin anlaşılmasını sağlamıştır. Demektir ki bu büyük peygamberi övgünün temelinde İslam'ın stratejik konumu ve dolayısıyla çağlar boyu Müslümanların gündemine çok ciddi olarak girecek olan tebliğ ve medeniyet meselesi yatmaktadır. Fetih maksat ve hedeflere doğrultusunda hareket edenlerin bu büyük övgüden nasipliğini alacakları şüphesizdir. O halde iş, Fethi ve Fatiha'ya e layık olmaya çalışmakta, Ayasofya dahil Fethi emanetlerine sahip çıkmakta, toplanmaktadır. Zira İstanbul'un Fethi, Batı'nın Fethi'ne açılan kapıdı. Nitekim de o şekilde olmuştur. Ve bundan sonraki hedef ne olmalı? Biraz önce dediğim gibi tebliğ ve tebin çerçevesinde, Tebliğ ve tebliğine esas almak kaydıyla ve adaleti adaleti hakim kılmak maksadıyla daha ileri hedeflere ve güç merkezli ama adalet ve güç merkezli her türlü bilgi ve eğitim çerçevesinde ve kültür ve medeniyet çerçevesinde ileri doğru gitmekten geçer. Küçük işlerle uğraşmak değil, büyük hedeflere kilitlenmek, büyük hedeflere odaklanmaktan geçer. Bu, şimdi Hazreti Peygamber'den nakledilen bu hadisin geçmişe ömgü nazarında e, nitekim Hazreti Peygamber bunu haber vermiştir, bunu e, Cenab-ı Hak bunu Türkler'e nasip etmiştir demiş olmak yetmez. Aksine bundan da hedef ve Türk'te Konstantiniyye yerine o Konstantiniyye ifadesini herhalde başka amaçlara başka yerlere doğru da e, ne yapmak gerekir? Herhalde kilitlemek gerekir. Yani Konstantiniyye de kalmamak lazım. O dönemin insanları Konstantinye'ye hedef almıştır. Bir şekilde gelişmiştir. Orada kalmıştır artık ve şu anda devam ediyor ama biz bunu bir şekilde e, belli bir çerçevede daha ötelere daha götürmemiz gerekiyor. Dediğim gibi tebliğ ve tebin merkezli olarak ve adalet mekanizmasını, adalet mekanizmasını da devreye koymak suretiyle e, belli bir güce erişmek gerekiyor. Ha Bu güç için eğitim alanında, kültür alanında ve medeniyet alanında her alanında ilerlememiz gerekiyor. Müslümanların, hangi, Müslümanların şu anda kafasında acaba ne gibi bir hedef var? Ya da eğitimcinin kafasında ya da yeni nesille yetiştirme noktasında ya da gelecek nesillere hedef gösterme noktasında ne gibi hedefler ortaya koymakta? Herkes bunun hesabını çok iyi yap, yapması gerekiyor. Eğer bu hesap çok iyi yapılırsa Herhalde Hazreti Peygamberin bu muştusunun ileriye yönelik olarak e, göstermiş olduğu bu hedefin herhalde amacına e, ulaşılmış olacaktır. Aksi takdirde sadece övünmekle geçmişi geçmişi övünmekle değil, geleceğe hedef at, he, geleceği kilitlenmekle, hedeflere büyük hedeflere kilitlenmekle gerçekleştireceğini herhalde düşünmemiz gerekecektir. Evet sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, sevgili öğrenciler Bugünkü dersimizde burada nihayet elde biraz yorum ağırlıklı ama e, geleceğe yine kilitlenme merkezinde olan şimdi hattı e, cibatdan yani cibat dediğimiz o vatan savunmasından vatan savunmasının da vatan bekçiliğini yapmanın öneminden tutup e, herhalde uzayın demirliklerine varıncaya kadar ki bir hedefin herhalde belirlenmesi gerekir. Öyle değil mi? Fetih işte budur. Fetih korumadan korumaktan tutunuzda yani savunmadan tutunuzda ileri yönelik hedefleri hedefleri kilitlenmekten ibaret olduğunu da herhalde düşünmemiz gerekiyor evet bugünkü dersimizde burada son erdi haftaya inşallah tekrar görüşmek dileğiyle var mı? herhangi soracağınız bir soru var mı? Peki, tekrar şimdi yeniden hepinize iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.